Evet. Hazırsak başlayalım inşallah teala. Eee evimizde isek yakınlarımızı davet edelim dersi dinlemeye. Eee sanad ortamda arkadaşlarımızı odamıza davet edelim. Çünkü bu ilim halkasından hepsinin faydalanmasını sağlayalım. Ee, evet değerli kardeşlerim. Bakara suresinin 6. ayet yerimesinden başlayacağız. Ve inşallah bir 20-25 dakika kadar bir ders yaparız. Ardından soru cevap şeklinde derslerimize devam ederiz. Böyle bir saatimizi doldurmuş olsak ne mutlu bize. Hayırlı bir saat geçirmiş olabilirsek, Yüce Rabbimiz bu amelimizi salih ameller kefesinde bizi mutlu eden ve bize müjde veren haberler olarak karşımıza çıkarmayı nasip eylesin. Ee, i̇nşallah e, sorularımızı da şimdiden bir tarafa kaydedelim. Onları ders haricinde dersin bitiminde sizlerden e, rica edeceğiz. O sorulara da bakacağız, cevaplamaya çalışacağız inşallah. Evet. İnnellezîne <Sessizlik> keferû Seva'un عليهم, A'an dertahum Emlem tundirhum La yu'minun Khatamallahu ala kulubihim Ve ala sem'ihim Ve ala ebsarihim Dışawah Ve lahum azabun azim Ve minen nasi men yekul Amanna bil Yukhadi'un Allah'a ve alledhine amenu ve ma yekhdahuna illa enfusahum ve ma yeşhurun fi kulubihim marad fazadehumullahu maradha velahum azabun elimun bima kanu yekthibun inşallah 10. ayet 9. 10. ayeti kadar alalım. Vakit kalırsa diğer ayetlere de geçelim. İnnellezîne keferû sovâun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum le yu'minûn. 6. ayet-i kerimede meal olarak yüce Rabbimiz buyuruyor ki o kafirler var ya. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen onları uyarsan da İslam'a davet etsen de, Hakk'a davet etsen de, etmesen de, bir şey değişmez. Çünkü onlar duymuyorlar. Çünkü onlar algılamak, anlamak, değişmek, düzelmek istemiyorlar. Onlar iman etmeyecekler. Evet, gerçekten de, Toplumda öyle insanlar vardır ki anlatırsınız, anlatırsınız. Bu anlatışlarınız o insanların maalesef e, anlattığınız şeyden daha da uzaklaşmalarına sebep olur. Böyle bir şey var. E, hiçbir ileri adım, faydalı adım atmadığını görürsünüz. Bilakis biraz daha uzaklaştıklarını görürsünüz veya hiç değişmediklerini görürsünüz. Bu gerçekten bu uyarılarınız, bu davetleriniz onlar için hiçbir anlam ifade etmemektedir. Adeta onlar sizin sunmuş olduğunuz bu davet konusunda sağırdırlar, kalpsizdirler, şuursuzdurlar, hissizdirler. O yüzden Yüce Rabbimiz de bunları teyit ederek Enzar taım emlem tümdirhum. Onları ahiret konusunda ahiretteki hesapları konusunda cezaları konusunda cehennem konusunda uyarsan da uyarmasan da hesap var kitap var cehennem var Ne olursun düşün taşın bu yanlışlardan vazgeç Hakka gel diye söylesen de söylemesen de o insanlar için bu hiçbir şey ifade etmez. Adeta onları hiç davet etmemişsin gibidir. Onlar iman etmeyeceklerdir. Çünkü iman etmek için öncelikle niyet etmek gerekiyor. Öncelikle doğrunun peşinde olmak gerekiyor. Hakkın, hakaniyetin peşinde olmak gerekiyor. Akıllı olmanın peşinde olmak gerekiyor. Faydalı olanı yapma duygusu içerisinde olmak gerekiyor. Erdemli olmak veya erdemli hareketin, davranışın, fiiliyatın peşinde olmak gerekiyor. Doğru olmak gerekiyor. Doğrunun peşinde olmak gerekiyor. Doğru bir niyet, iyi bir niyet, güzel bir niyetle olaylara yaklaşmak gerekiyor. Ancak bir insan bütün bunların dışında benim doğru ile işim yok. Ben heva hevesine dalmış bir insanım diyorsa o insanlara sunmuş olduğunuz doğrular, onlar için herhangi bir e, değişiklik yapmayacaktır, onlarda herhangi bir e, şey, bir hatanın düzelmesine sebebiyet e, vermeyecektir. O yüzden insanların öncelikle hakkın, e, erdemin, doğrunun, hakkaniyetin, iyiliğin, akıllılığın peşinde olmaları gerekir. O yüzden bakarsınız hiç İslam'ı bilmeyen, duymayan Kur'an-ı Kerim'le ilgili en ufak bir bilgisi olmayan insanlar düşmüş oldukları bunalımdan kurtulmak için yani kendi o batıl dinleri Hristiyanlık, Yahudilik veya Mecusilik veya buna benzer dinlerde herhangi bir şekilde mutmain olmadıkları için bu dinin, bu dinlerin, bu batıl dinlerin içinde barındırmış olduğu tezatlardan yola çıkarak rahatsız oldukları için bir arayışa girerler ve sıra İslam'a geldiğinde İslam'ı da araştırırlar ve bütün aradıklarının aslında İslam'da olduğunu görerek İslam'a teslim olurlar. Müslüman olurlar, mümin olurlar. Demek ki arayan insan hakkın, erdemin, doğrunun peşinde olan insan çelişik bilgilerden uzaklaşarak kendini kandırma gibi bir kısır döngü içerisinde hayatını zayi etmek istemeyen insanlar arayış içerisinde olacaklardır. Ve bu arayış neticesinde Allah o insanlara İslam'ı bir vesileyle götürecektir. Ve onların hidayete ermesine vesile olacaktır. Şimdi böyle duygular içerisinde e, olmadıktan sonra, hakkı aramadıktan sonra, imanı aramadıktan sonra Allah'ın indinden gelen e, uyarıların ciddiyetinin farkında olmak istemedikten sonra bu konuda e, Müslüman alemi içerisinde bile insan e, doğup büyüyüp yaşamış olsa ee, onun için bu Bir avantaj olmaktan çıkacak Hatta onun belki de e, O Güzel cevheri e, Hani Necip Fazıl'ın ifadesiyle e, Bizler e, İslam'ı e, Çeketimizin iç cebinde Aslarında kaybetmiş insanlarız e, Lafında olduğu gibi çok yakınımızda olmasına rağmen onu çekelimizin iç cebinde kaybedecek kadar basit onu görmeyecek kadar kör, onun kaderini bilmeyecek kadar nankör olabiliyoruz. Dolayısıyla bugün çevremizde baktığımız zaman İslam'a dil uzatanların İslam'ın emirlerine, nehilerine, öngörülerine yani Kur'an'ın emirlerine, nehirlerine, dolayısıyla Allah'ın tavsiyelerine, Allah'ın indinden gelen doğru haberlerin e, ehemmiyetine kulak vermeyip bunlarla dalga geçme cihetine giden o basit insanlar maalesef ceketlerinin iç cebinde e, astarlarında ve bir taraflarında bu büyük emaneti kaybeden e, basit insanlar konumuna düşmektedirler. Evet. Bu 7. E, ayete kerimeye baktığımız zaman katamallahu ala kulubihim ve ala Allah onların kalplerini mühürlemiş, Allah onların kulaklarını da mühürlemiştir. Ve <gülüyor> absarihim Onların gözlerinde, görme duyularında da bir perde vardır ki hakkı göremezler. İşte onlar için çok büyük bir azap vardır. Peki bu insanlar neden hakkı gördüklerinde ona teslimiyet göstermiyorlar? Bu yedinci ayeti kerimede Allahu Teala bunun sebebini zikrediyor. Diyor ki Allah onların kalplerine mühür vurmuştur. Allah onların kulaklarına mühür vurmuştur. Allah onların gözlerine perde indirmiştir. Onlar ne görürler, ne işitirler, ne de hissederler. Peki neden insanlar e, Allah tarafından böyle bir cezaya çarptırılıyorlar? Çünkü Allahu Teala görüyor ki bu insanlar e, inatla küfürlerinde küfürlerinden ödün vermek istemiyorlar. Çünkü bu insanlar hidayeti gördükleri halde, buna ikna oldukları halde, buna gözleriyle şahit oldukları halde, akıllarıyla bunu idrak ettikleri halde bu Allah'ın doğru yoluna girmek istemiyorlar ve bir inatla bir inat içerisinde küfürlerinde devam etmek istiyorlar. İşte bundan dolayı Allah onların kalplerini mühürlüyor, kulaklarını, gözlerini mühürlüyor. Zira bu defalarca uyarılmalarına rağmen, defalarca davet edilmelerine rağmen Allah'ın o büyük emanetini, o büyük doğruları, o kesin doğruları görmek istemeyen insanlara daha dünyada verilen bir önemli bir cezadır. Bu sanmayalım ki bazı insanların hani akıllarına gelebilir. Öyleyse bu insanların kalpleri mühürlendi, gözleri mühürlendi. Kulakları mühürlendi. Bu insanlar nasıl hakkı görsünler? Hakkı görmeyeceklerinden dolayı da Allahu Teala bu insanlara niçin azap etsin gibi bir basit soru sorma durumunda olan insanlar var. Bunlara cevaben diyoruz ki kardeşim Allahu Teala e, insanlara onlarca kez yüzlerce kez e, tövbe etme, hakkı anlama, idrak etme imkanı veriyor, sebepler e, sebepleri vesileleri onun huzuruna çıkartıyor. Davetler davet yapılması için peygamberler kitaplar gönderiyor. Buna rağmen bu insanlar inatla Allah'ın o ayetlerini anlamak istemiyorlarsa ve Allahu Teala o insanların hayatlarının sonuna kadar böyle bir inat içerisinde olacaklarına dair ezeli ebedi bir ilme sahip ise neden daha dünyadayken onların cezasını vermiş olmasın? Eğer biz değerli kardeşlerim <gülüyor> helak olan kavimler için de aynı soruyu sor sormalarına hani şöyle müsaade edersek mesela Ad kavmi, Semut kavmi Salih kavmi Lut kavmi, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi vesaire toplumda dünyada helak olan birçok kavim var. Bu insanlar aynı mantık mantık yolundan yola çıkarak diyebilirler ki ya eğer bunlar yaşamış olsalardı belki de hidayete erceklerdi. Allah bunları neden helak etti? Bunlara bir fırsat daha verseydi, verseydi ya? Gibi bir sorular sorabilirler. Cevaben diyoruz ki Allahü Teala onlara yeterli fırsatı vermiştir. O insanların e, amansız e, inatlarından dolayı onlara helak cezası verilmiştir. Allahü Teala yaratmış olduğu, rızıklandırılmış olduğu ardından da uyarıcılarla uyarıp hakka, adalete, iyiliğe doğruya hidayete çağırmış olduğu bu insanların o basit o anlamsız küfri inatları karşısında onları helak etme onların dünyadaki hayatına son verme hakkına sahiptir. Çünkü Allahü Teala bizim sahibimizdir. Allahü Teala eee eğer o insanların inatla küfürde e, ısrar ettiklerini görüyorsa bu insanların e, helak edilmesi konusunda elbette Yüce Rabbimizin adaleti vardır. Adaletli bir hüküm vermiş olur, hakkaniyet ölçülerine uygun bir hüküm vermiş olur. Çünkü sahibimiz Allah'tır, çünkü e, hidayeti görmek istemeyen inatla Allah'a küfreden onu kıran, onu üzen davranışlar içerisinde bulunan insanlardır ve bu insanlar helak olmayı bu şekilde hak etmişlerdir. Burada Allahü Teala adaletiyle hükmederek adaletiyle onları helak etmiştir. Çünkü onlar Allah'a küfretmektedirler. Çünkü onlar müminlere küfretmektedirler. Onlar yeryüzüne fitne, fesat çıkarmaktadırlar. Onlar Birçok mazlumun, birçok e, garip kurava insanın hakkına tecavüz etmektedirler. Birçok masum insanların beddualarını almaktadırlar. Onlar birçok hayır, hasanat, doğru yol, hidayet yolu üzerine gitmek isteyenlerin e, önlerine büyük engeller çıkarmakta. Ve bu e, hidayeti temsil eden, hidayet yolunu temsil eden insanlara e, birçok e, eziyetleri, ezaları, cefaları reva görmektedirler. Öyleyse bu insanlar helak olmayı bir ceza yaptıkları bu işkenceler yaptıkları bu zulümler karşısında bu haksız, haksızlıklar karşısında bu zulmet ve zalimlik karşısında bu insanların helak olma gibi bir ceza ile karşı karşıya kalmaları adaletli değil midir? El cevap elbette adaletli bir sonuçtur. Allah Teala ayet-i kerimede başka bir ayet-i kerimede Allah şayet insanların her türlü günahın günahına alınacak olsaydı yeryüzünde yürüyen bir canlı varlık dahi bırakmazdı diye buyuruyor. Öyleyse Allah Teala birçok konuda af ediyor. Allah Teala e, sabrediyor Allah Teala defalarca af ediyor. Allah Teala bu konuda geniş davranıyor. Allah Teala e, alıngan bir tavır sergilemiyor. Defalarca fırsatlar, imkanlar veriyor. Bu fırsatlara, imkanlara e, mükerrer defalar e, cevap vermeyen o insanların zaman zaman helak olduklarını e, görüyoruz ve bu da Allah'ın adaleti gereğidir. Çünkü düşünün, bugün mesela bizim Müslüman kardeşlerimize Suriye'de zulüm yapan e, çoluk çocuk, kadın erkek, yaşlı genç demeden e, kimyasallar kullanmak suretiyle e, o masum o, o suçsuz o tertemiz insanları e, evlerini başına yıkan o zalimin e, yaşaması selamet içerisinde yaşaması helak olmaması e, adalet ilkeleri konusunda düşünürsek yani insani beşeri seviyede adalet düşünürsek adaleti değil ama Allahu Teala Allah -u Teala insanlardan çok daha merhametli. Allah Teala imkan veriyor. Allah Teala tövbe imkanı veriyor, dönme imkanı veriyor. Allah Teala bu zulümlerle müminleri bir şekilde imtihan ediyor ve o insanın o zulümlerini alkışlayan insanların da onun gibi oldukları konusunda hükmün gerçekleşmesi için Allah Teala'nın münafık, hangi tür, ne cins, ne seviyede dünyada münafık, kafir varsa aynı kategoride, aynı grupta yer aldıklarının belgesini ahirette onlara sunmak için bu durumları insanlara gösteriyor. Ve birçok insan, o, bugünkü o zalime alkış tutan birçok insan, onun kategorisinde Beşar Esed'in kategorisinde onun ee, o zalimliği kategorisinde grubunda değerlendirilecekler ve onların bu beşer esedi destekleyici sözleri onlar için onların o gruptan olduklarına dair bir tapu senedi gibi e, onların yüzüne vurulacaktır ve insanlar işte bu durumlarla aslında imtihan oluyorlar. İşte bu durumlarla insanlar hakiki Müslümanlar müminlerin feryadını, acısını kederini duyan o hakiki Müslümanlar e, şehadet şerbetini içebilmek için oralara kadar e, çoluğuyla çocuğuyla, eşiyle gidebilmekte ve e, şehit olabilmektedirler. Nice e, efendim davetçiler, nice ak akademisyenler e, bu konuda değerli kardeşlerim e, orada şehit olmuşlardır olmaya devam et etmektedirler hayatın e, bu basit döngüsüne artık e, kanmak istemeyip şehadetin e, şerbetini e, o lütfu orada aramaktadırlar değerli kardeşlerim. İşte bütün bu meziyetler, şehadetler, Allah uğrunda can vermeler, Allah uğrunda maldan, e, candan e, feragat etmeler, e, bu tür durumlarla e, gün yüzüne çıkıyor ve e, şehitlerin şehit olabilmesi için Yüce Rabbimiz bu tür vesileleri de e, bir imkan olarak aslında e, müminlerin önüne sunmaktadır. E, önemli olan bizim bu gerçekleri algılayabilmemiz ve e, burada esas imtihan olan kişilerin bizler olduğunun e, farkına varmamızdır. Çünkü ee, orada şehit olanlar, e, o ölen masum insanlar, Allah'ın izniyle hepsi şehit kategorisinde değerlendirilecek ve cennete müşerref olacaklardır. Onlara seyirci kalanlar ise maalesef e, aynı müjdeyi alamayacak, hesapları ağır olacak ve belki de bu o, konuda onların e, destekçisi olduklarından dolayı veya maddi manevi alanda müminlere, müslümanlara, yardım etme gibi bir eğilim içerisinde düşünce niyet içerisinde olmadıklarından dolayı bu insanlar ahirette e, cehennem azabıyla cezalandırılacaklardır. Bu Buraya kadar niye geldik? Yani şunu e, demeye çalışıyoruz değerli kardeşlerim. Allah-u Teala e, zulmedenleri, zalimleri küfürde inat edenleri e, helak edebilir onların gözlerini kulaklarını mühürleyebilir ve artık o mühürden sonra onlara artık hidayet kapısı kapanmıştır bu daha dünyada verilen bir cezadır insan helak olduğunda bir toplum bir millet helak olduğunda küfründen dolayı inadından dolayı isyankarlıklarından dolayı zulümlerinden dolayı ahlaksızlıklarından dolayı helak oldularsa artık e, tabi ki Bunlar için amel defteri kapanmıştır. Bunlar için e, Allah-u Teala'nın daha dünyada başlayan cezası e, gelmiş ve ahirette onların cezaları devam edecektir. E, bu bazı insanların da kalplerinin mühürlenmesi, gözlerinin mühürlenmesi, kulaklarının mühürlenmesi onlar için daha dünyada verilen bir cezadır değerli kardeşlerim. Evet. Yani küfürde inat etmemek lazım, zulümde aşırı e, derecede ileri gitmemek lazım, insan olduğumuzu unutmamamız lazım. E, Allah imkan fırsat veriyor diye zulümde aşırı boyutlarda e, efendim insanlara zulmeden, haksızlık eden, her türlü edepsizliğe, her türlü e, ahlaksızlığa düşen insanlardan olmamamız lazım. Bakıldığımız zaman bazen her insanın imtihanlık imtihan olma derecesi farklı farklıdır. Bakarsanız çok ilimli bir insan ilme insanları davet etmediğinden dolayı ilmin hakkını vermediğinden dolayı cehenneme girecektir. Halbuki namazı vardır, niyazı vardır. Belki Allah yolunda cihadı vardır. İlim halkaları vardır, Kur'an dersleri vardır, e, cami cemaati vardır, sohbetleri vardır, vaazları vardır. Ama bütün bunlar on, e, onu kurtaramaz. Çünkü neden? Çünkü kendisine verilen emaneti hakkıyla insanlara ulaştırma, e, ulaştıramamıştır. Ulaştırma konusunda samimi ve ciddi olamamıştır. E, bu konuda belki de ihlaslı olamamıştır. Desinlere gitmiştir, desinler diye bazı şeyleri yapmıştır. Ee, dolayısıyla ihlası olmayan ameller, Allah katında bulunan ameller durumunda e, olmaktadır. Dolayısıyla o insanların yapmış oldukları bu hayru hasenat, iyi işler, emr-i maruf ve an-i hünker gibi daha çok büyük e, salih ameller, ihlas niyeti olmadığından dolayı, ee, bir paçavra gibi onların yüzlerine çarpılacak ve onların Allah korkusundan dolayı bunu yapmadınız siz insanlar desinler diye bunu yaptınız e, hükmüne onlar o hükümle karşı karşıya gelmek suretiyle amellerinden hiçbir şey bulamayacaklardır hatta e, günah da almış olacaklardır yani insan okuduğu Kur'anla Günahkar olabilir mi? Olabilir. İnsan yaptığı cihatla günahkar olabilir mi? Olabilir. İnsan verdiği ilimle, e, tefsir dersi, hadis dersi, fıkıh dersiyle günahkar olabilir mi? Olabilir. Neden? Olur. Eğer orada Allah rızası yok ise, o insanın bu dersleri vermesinde, bu dersleri vermesinin arka planında Allah rızası yoksa, hedefi Allah rızası değilse, desinlere gidiyorsa... Meşhur olmak için bunu yapıyorsa ve dünyalık hedef, hedefler, amaçlar, gayeler için bunları yapıyorsa işte insanı cehenneme hazırlayan e, birer vesile olurlar. Bu normalde ibadet olması gereken bu işler, bu hayırlı işler o insan için felaket olabilir. Evet, böyle olan insanlar için uyarıdan ders almayan ve bu şekilde kalbi, gözü, kulağı mühürlenen o insanlar için ahirette de elem verici büyük bir azap vardır diyor Allahu Teala velahu azabun azim diyor. Ve minennasi men yaqulu amennâ billahi ve bil yevmil âhir İnsanlardan öyle kısımları vardır ki bu insanlar derler ki biz Allah'a, ahiret gününe iman ettik. Ama onlar gerçekten mümin değildirler. Yani bunu menfaat için yapıyorlar. Allah'a, ahiret gününe iman ettik diyorlar. Kimin yanında? Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerin yanında. Bakıyorsunuz başka bir yere gidiyorlar. Onlarda da diyorlar ki hayır biz aslında onlar gibi değiliz, aslında iman etmiyoruz ama onların yanında öyle davrandık, öyle gereki gerekiyordu, öyle yaptık, burada da böyleyiz diyorlar. Bakarsınız şimdi toplumumuzda gerçekten çok tuhaf insanlar görüyorum. Mesela Müslümanların yanında böyle tak ehli takva gibi görünüyor, başkasının yanına gittiği zaman bakıyorsunuz her türlü isyankarlık, günah e bataklığına batabiliyor. Özellikle mesela tesettür konusunu örnek vereyim bayan kardeşlerimiz kusura kalmasınlar. Bakıyorsunuz aynı bayan bir düğünde e, ne bileyim açık giyiniyor, saç açık, baş açık, etek kısa, dans ediyor. Orada erkeklerin içerisinde. Bakıyorsunuz aynı bayanı dini e, hassasiyeti olan bir insanın düğününe davet ediyorsunuz. Oraya geliyor, bakıyor bakıyorsunuz aynı bayan efendim türban yapmış, uzun giymiş efendim Müslümanlık kısvesine girmiş. Bir sonraki gün başka bir davet oluyor oraya ona göre giyiniyor vesaire. İşte insanlardan bu tür insanlar var. Bu neyi gösterir? Bu münafıklığı gösterir. Bu samimiyetsizliği gösterir. Bu yani ben orada giyindim çünkü orada herkes giyinikti. Herkes tesettüre uygundu. Beni de kınamasınlar diye ben de onlar gibi orada oldum. Diğer tarafta açıldım çünkü orada açık saçık insanlar vardı ve onlar da beni kınamasınlar diye orada da açıldım saçıldım diyen bu zihniyete sahip olan bir insan kardeşler münafık bir insandır. Münafık bir insandır. Ve bu ıı, insanlar işte münafık ıı, iman ettik dedikleri halde aslında e, hakikaten iman etmeyen insanlar zümresindedirler. Çünkü e, hakikaten iman eden bir insan e, yani içinde bulmuş olduğu topluma göre hareket etmez. Yani bu insan mesela şimdi e, Hristiyan bir topluma götürseniz herkes kiliseye gitse o toplumda bu insan kiliseye gidecektir. Çünkü bu insan yani amacı insanlar nezdinde beğeni kazanmak olduğuna göre e, orada nasıl beğeni kazanacak kiliseye giderek kiliseye gidecektir havraya gidecektir başka bir yerde bu tür insanlar e, belli bir omurgası olmayan belli bir inancı olmayan samimiyetsiz sadece e, dünyalık duygular için hevesler için yaşayan insanların alkışını alma peşinde koşan insanlardır bu insanlardan fayda gelmez bu insanlar kendilerine de fayda vermeyeceklerdir. Allahü Teala bu tür insanları e, tasvir ederken, vahamun bir müminin, onlar gerçekten iman etmiyorlar diyor. Vahamun bir onlar gerçekten iman etmiş sayılmazlar. Yani ne kadar biz mümin, biz müminiz deseler bile, e, hal böyle ise, e, böyle bir nifak içerisinde ileseler, e, onlar samimi değilseler, işte onlar gerçekten mümin sınıfına, müminler sınıfına giremezler. Yukâdi'ûnallâhe vellezîne amenu İşte onlar yani biraz önce e, Allah-u Teala'nın 8. ayet-i kerimede zikretmiş olduğu e, bu tür insanlar e, Allah'ı kandırmak isterler. Yukâdi'ûnallâhe. <gülüyor> Allah'ı kandırıyorlar güya. Vellezîne <gülüyor> âmenû iman edenleri kandırıyorlar güya. Voma yaxda ona illa Halbuki onlar ancak ancak kendilerini kandırıyorlar. Voma geçgurun ama bunun farkında bile değiller. Onlar bu halleriyle, bu münafıklık alametleriyle, bu ortama göre e, hareket e, tarzıyla, onlar aslında e, ne yapıyorlar? Bu kelamunluk yapıyorlar. E, işte, Müslümanların olduğu yer de Müslüman gibi, münafıkların olduğu yer de münafıklar gibi davranmak suretiyle adeta ya orada biz de Müslümanız, camiye gelip biz de Müslümanız demek suretiyle aslında Allah'ı kandırmaya çalışıyorlar. Halbuki Allah onların niyetlerini, kalplerinde olan şeyi biliyor. Ee, ve onlar bu şekilde bu davranışlarıyla, giyimleriyle, kuşamlarıyla, konuşma tarzlarıyla işte biz peygamberi seviyoruz, işte şöyledir, böyledir, Kur'an'ı seviyoruz, başta acımız Kur'an e, Gibi laflar ederek öbür taraftan efendim e, faizsiz iktisal olmaz, faiz olmalıdır e, Bu asırda da efendim tesettüre gerek yoktur, şudur budur gibi söylemlerle ee, münafık olduklarını tescilleyen bu insanlar ne yapıyorlar? Ee, yapmış oldukları Müslümanlar içerisinde geliştirmiş oldukları bu söylemlerle Müslümanları kandırmaya çalışıyorlar. Bu yapmış oldukları şeylerle ne Müslümanlar onlara kanıyor ne de Allahu Teala onlara kanıyor. Allahu Teala zaten kanmıyor ama Müslümanlar belli bir zaman içerisinde onun çelişik bir hayat içerisinde olduklarını anlamak suretiyle onun gerçekten e, samimiyetsiz bir insan olduğunu e, her yerde, her koşulda farklı farklı e, şahsiyetler, karakterler geliştiren münafık zihniyeti bir insan olduğunu kısa zaman içerisinde müminler de anlıyor. İşte onlar e, maalesef Allah'ı kandırma projelerinde, müminleri kandırma hedeflerinde, gayelerinde de başarılı olamıyorlar ama başarılı olamayacaklarını fark edecek kadar da akıllı değiller. Allah onlara kanmıyor, müminler onlara kanmıyor. Ancak onlar bunun farkında bile değiller, bunun hissiyatı içerisinde, şuuru içerisinde asla değiller. Fi qulubihim marat. Bu tür insanların kalplerinde bir hastalık var. Hastalık var, hastalıklar var. İman hastalığı var, şüphe hastalığı var. Bu insanların kalbinde samimiyetsizlik var, ihlatsızlık var. Bu insanların kalbinde omurgasızlık var, destursuzluk var. Bu insanların kalbinde gayesizlik, hedefsizlik var. Bu insanlar maalesef haritasız insanlar. Bu insanlar belli bir gayesi, belli bir hedefi olmayan insanlar. Hatta bu insanlar süfli emeller peşinde koşan, mide, kasık peşinde koşan, dünyalık yaşayan, e, sadece yediğini içtiğini bilen e, ve hayata menfaat nazarından zaviyesinden bakan insanlar ve bu insanlar bu barınmış oldukları bu e, hastalıklı durumları ile birlikte e, yaşıyorlar ve Allahu Teala da onları ne yapıyor bu hastalıklarında e, bırakı veriyor ve فَزَادَهُمُ <gülüyor> اللّٰهُ Hastalıklarını da Allah artırıyor. Onların ceza olarak ne oluyor? Madem ki sizler kalbinizi temizlemiyorsunuz, hastalıklar barındırmak istiyorsunuz, Allah da buyurun alın sizin hastalığınızı e, hep artırsın da bu da size bir ceza olarak yansısın. فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ onlar için, bu tür insanlar için elem verici bir azap vardır. Bime kânû bun, Yalanlamış olmalarından ötürü, yalanlamış oldukları şeylerden dolayı, yalanlamış oldukları hidayet e, rehberini e, yalanlamış olmalarından dolayı, peygamberi yalanlamış olmalarından dolayı, Kur'an'ı, İslam'ı, imanı yalanlamış olmalarından dolayı onlara elem verici bir azap vardır. Şimdi değerli kardeşlerim 36 dakika oldu. E, bu şekilde devam ediyoruz. E, aslında bu ayetler, e, diğer okuyacağım ayetler de konuyla ilintili. E, ilintili olduğundan dolayı hepsini alsak, vakit çok uzayacak, e, almasak e, konu yarım kalacak. Ama varsın konu yarım kalsın. E, haftaya e, 10. ayetten sonra ki onlar da bir bütün oluşturuyor kendi arasında diğer ayetin ayetlerin üst diğer Baştaki ayetlerle de direk olarak ilişkili bu ayetler onları da inşallah haftaya bırakalım nasip ederse müjairabimiz onları da e, işlemeye çalışıyoruz değerli kardeşlerim e, ilerleyen ayette zaten e, işte o ida lehum la tufsilu fil ard قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُوا مُسْلِحُونَ Yani orada ne yapıyor? Ee, Allahü Teala münafıkların vasıflarını saymaya devam ediyor. Yani siz onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın deseniz onlar derler ki hayır biz tam tersine yeryüzünde ıslah edicileriz. Biz yeryüzünü ıslah etmeye çalışıyoruz. Yeryüzünde adalet, iyilik, güzellik hakim olsun efendim insanlar kardeş olarak yaşasınlar her şey güzel olsun hayat gülük gülüstanlık olsun diye uğraşıyoruz diye, diye cevap verirler münafıkların alameti bu yalan konuşmak ee, diğer ayetleri inşallah e, 10. ayetten e, 11. ayetten itibaren gelecek dersimizde almaya çalışacağız burada biz ne yaptık hep beraber bu ayetlerin manası zaten sizler biliyorsunuz ancak hep beraber bir ilim halkası e, oluşturmuş olduk. Bildiklerinizi hatırlatmaya çalıştım. Kendi başta kendime, daha sonra siz değerli kardeşlerime. Bildiklerinizi hatırlatmaya çalıştım. E, yeniden üzerinden şöyle bir geçmiş olduk. E, bilmediğimiz şeyler değil bunlar. Ancak fedekkir fe inne dekraten fe'ul mu'minin insan müminlere hatırlat. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verecektir. Ayetinin sırrındaki o manayı yaşayabilmek o manaya mazhar olabilmek için biz de burada bir tekrarlama, bir hatırlatma bir ilim halkası oluşturabilme gayesiyle bu sohbetimizi sunmuş olduk. Allah hepinize razı olsun. Ee, Yüce Rabbimiz okuduklarımızla anlattıklarımızla anladıklarımızla amel etmeyi ihlaslı olmayı bizlere nasip eylesin ve bizleri her türlü nifak hastalığından gösteriş hastalığından e, riyakarlıktan uzak eylesin ve bu tür e, durumlardan bizleri emin eylesin ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Evet değerli kardeşlerim şimdi soru alacağız İnşallah soru alacağız ee, Ekranda siz de görüyorsunuz ee, soru geldi ilk sorumuza ee, başlayacağız inşallah